aleyh salatu vesselam gönderip Kur'an'ı ona indirdikten sonra bütün dinler nesh edildi ve bütün kitaplar neshedildi. Onun için Allah diyor ki: "İnne'd dine, islam Allah katında hak din veyahut da gerçek din İslam'dır. İslam geldikten sonra Hristiyanlık, Yahudilik, Şuculluk, Muculluk hepsi tamamen hükmü kaldırıldı. Onun için Ömer radıyallahu Teala bir gün elinde Tavrat'tan bir parça alıp ondan onu okurken Aişe ve selam dedi ki: "O elindeki nedir ya Ömer?" dedi. Dedi ki: "Vallahi ya Resulullah, işte Yahudilerden birisi onu bana verdi. Ben onu bakıyorum." Allahu Akbar dedi. "Vallahi dedi şu anda Musa diri olsa burada olsa onun bana tabi olmaktan başka bir şansı olmayacak." At onu elinden dedi. Tamam mı? Ve o Ömer'in elinde olan o tavrattan olan parça belki de onun içindeki ayetler hepsi belki de doğru olan ayetlerdir. Ama ve selam orada bir şey koymak istedi. Ey Kur'an indirildikten sonra o tavrattın o senin elindeki olan tavrattan bazı parça bazı ayetler olan şey doğru yüzde yüz doğru olsa bile şu anda onun hükmü Kur'an'ın karşısında geçerli değildir. Öbür ayette diyor ki ya Allah Celle Celaluhu Vemen yebtaği gayrel islami dinen eš fe len yukbele minhu Islamdan paška edinen bir kişi, kesinlikle o din ondan makbul değildir. Dolayisiyle, bazı şahesler diyorlar ki, kardeş, Naci Kardeşin söylediği gibi, işte Yahudilik de hak dindir, Hristiyanlık da hak dindir, İslam da hak dindir, tamam mı? Bu üç dinler, hepsi e, semavi dinlerdir. Dolayisiyle, hepimiz kardeşiz. Siz vse Madem ki İslam'a inanıyorsunuz İslam'a göre yaşayın Biz de Yahudiliğe göre Diğerleri de Hristiyanlığa göre Kesinlikle bu doğru değildir Hristiyanlık ve Yahudilik kesinlikle Şu anda Her ikisi de batıl inançlardır Her iki toplumda Kur'an'a ve sünnete tabi olmaktan Başka çareleri yoktur Aleyhisselatü vesselam gönderildikten sonra Aleyhisselatü vesselam'a inanmayan Her kimse Allah katında kafirdir Yani dese ki la ilahe illallah ancak Muhammedur Resulullah itiraf etmiyorsa o kişi namaz da kılsa oruç da tutsa zekat da verse cihat da yapsa gece namazını da kılsa perşembe günleri pazartesi günleri de oruç tutsa o kişi Ali Satt ile olarak kabul etmediği halde ne kadar abid zahid olursa bile o kişi kafirdir Allah katında. Niçin? Çünkü Ali Satt ve selamı reddetti. Onun için biz ...İslam ümmeti olarak bütün Resulü Nebileri kabul ediyoruz. Ama Yahudi ve Hristiyanlar öyle değil. Yahudi ve Hristiyanlar... ve Vesselam'dan önceki dönemlerde... ...birçok Resulü ve Nebiyi kabul etmemişlerdir. Örneğin Yahudiler, İsa'yı Resul olarak kabul etmediler. Öyle değil midir? Ve onu öldürmeye çalıştılar ama Allah Celle Celaluhu... ...onu diri olarak onların arasından kurtarıp... ...göve kaldırdı... Ve onların arasından bir papazı onun suretine geçirerek onu astılar. Dolayısıyla İslam gönderildikten sonra, İslam din olarak, dünyada din olarak ilan edildikten sonra Allah Celle Celaluhu tarafından diğer dinler hepsi batıldır. Onun için Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ehli kitap size bir şey söylediği zaman onları onlara siz yalancısınız demeyin ve onlara da inanmayın yani. Ne yalan söylüyorsunuz ne de doğru söyleyin söylediniz demeyin. Çünkü oradaki ayetler doğru olabilir. Biz batıldır desek o zaman Allah'ın hak sözünü inkar etmiş olur. Tamam mı? Dolayısıyla biz söylediklerine kesinlikle doğrudur değmeyeceğiz. Yalandır da değmeyeceğiz. Tamam mı? لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Ama siz, biz... Müslümanlar olarak sizin dininiz bizim katımızda kesinlikle batıl dindir veyahut da batıl dinlerdir. Gerçek din Allah katında İslam'dır. İslam'dan başka din kesinlikle yoktur. İslam'a aykırı yani İslam'ı kabul etmeyip ne kadar amel yaparsa yapsın o dini üzerinde ölürse kafir olarak ölmüş olur vallahu alem.